bir yaşama süresi takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında belirlenmiş bir ömür vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde de, yerde de var olan Allah'tır. Gizlinizi açığınızı bilir, hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki, O'ndan başka Tanrı yoktur.